Tez geçer zulüm yarası, ar değil baktın kazası. Tez geçer zulüm yarası, ar değil baktın kazası. Yarın diriliş zamanı, sorulacak hesaplar var. Sorulacak hesaplar var, hesaplar var hey. Dönmek yok güneş doğmadan Rahmet zilleti boğmadan Dönmek yok güneş doğmadan Rahmet zilleti boğmadan Hakikat yolunda yayan Yürüyerek gelenler var Yürüyerek gelenler var Gelenler var hey Yolumuz Allah yoludur Kalbimiz iman doludur, Yolumuz Allah yoludur Kalbimiz iman doludur, Asr-ı saadet çığdır Büyüyerek gelenler var, Büyüyerek gelenler var, Gelenler var hey Hep böyle sürecek sanma, Elbet ters dönecek devran hep böyle sürecek sanma elbet ters dönecek devran bugünün var yarını da bekleyerek gelenler var bekleyerek gelenler var gelenler var hey